224 numaralı konu, bu konuda Hazreti Peygamber'in söyledikleri, evet, Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor, Allah yolunda, hiç kimsenin görmediği eziyetlere katlandım, benim düştüğüm dehşetli hallere hiçbir kimse düşmemiştir, öyle zamanlar oldu ki üzerimizden 30 gün 30 gece geçtiği halde ne Bilal ve ne de ben, onun koltuğu altında sakladığı az bir yiyecek dışında canlıların yiyebileceği hiçbir şey bulamadık.